Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammed ve ala ve sahrihi ecmain. Fetih suresinin ilk 10 ayetini 3. kez özetleyerek dün tamamladık diyelim. Takdirlerinize sunduk, sizin çalışmalarınıza sunduk. 11. ayet-i kerimeden yine tekrara devam ediyoruz. Seyyakululekel muhallafun o arabiler arabiler yani bedeviler arkadaşlar bedevilerden geri kalanlar kim geri kalanlar ne demek tabii işte dedim bu sureyi anlayabilmemiz için bizim Hudeybiye anlaşmasının öncesinde, esnasında ve sonrasında neler olduğunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Söylemiştim size okuyun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umre için Mekke'ye gitmek istediği sırada Kureyş'in bir saldırısı olma ihtimaline karşı Cüheyne, Müzeyne, Gıfar, Eşca, du Duil ve Eslem kabilelerini kendileriyle birlikte Umre'ye gelmeye çağırmış. Onlar da e, ve işte maksadın harp olmadığını, umre olacağını onlara da söylemiş. Fakat bunlar çekinerek Kureyş'le başım, başımız derde girmesin, bunların arasında bir mesele çıkarsa biz de güme gitmeyelim diyerek Peygamber Efendimiz'in bu davetine katılmamışlar. Arkadaşlar bazen insan kendini çok akıllı zannederek bir şeylerden geri kalır ve böyle işte tarihe geçer tarihe geçer. Nerede, kimin safında tarihe geçtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor hepimizin. Seyekûlü lekel muhalefûne minel a'rab. O bedevilerden daha önce sana katılmayanlar Hudeybiye'ye gelirken sana katılmayanlar diyecekler ki, bir gerekçe öne sürecekler şeğaletna emvaluna ve ehlûna bizi orada bir şey mi var? Evet, bizi mallarımız ve evlatlarımız meşgul etti. Yani meşgalemiz vardı. İşte kimisi diyecek hastamız vardı, kimisi diyecek yaşlımız vardı, kimisi diyecek tam hasat zamanıydı. İşte e, malımız ortada kalıyordu vesaire. Herkes bir şey söyleyecek. Fes bizi bağışla diyecekler. Yani biz böyle mazeretlerimiz vardı. Bu sebeple gelemedik. Bizden, Bizim için Allah'tan af dile diyecekler. Ye... Evet arkadaşlar çok ağladığında dışarıya çıkaralım. Çok ağladığında dışarıya çıkaralım. Ne siz dinleyebiliyorsunuz ne etrafınızdakiler. Yekulune bi'elsinetihim ma leyse fi allah Teala bakın onları nasıl ifşa ediyor. Onlar dilleriyle göğüslerinde olmayanı söylüyorlar. Yani söyledikleri şey gerçek değil, gerçek değil. Asıl niyetleri, asıl düşünceleri o değildi. Qul fa man yamliku min Allahi şeyan in arade bikum daran, ev arade bikum nefa Hep söylüyorum, surenin başından beri bizi arkadaşlar, stratejik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak, askeri olarak her neyse, hatadan koruyacak olan şey. Allah hakkındaki zanlarımızdır. Siz Allah hakkında ne düşünüyorsunuz? Allahı nasıl biliyorsunuz? Çünkü devamında diyor ki, sen onlara de ki diyor, femen yemli kulukum min Allahi şeyen in erademikum darran ev erademikum nefaa. Allah size bir fayda ya da bir zarar dileyecek olursa, bunu sizden gidermeye kimin gücü yetebilir? Yani siz işte balınız zarara uğrayacak diye veya ne bileyim bir takım gerekçeler söylediniz işte. Bu sebeplerle katılmadınız. Bugün mesela Ali İmran suresini okuduk orada da vardı. Yatağınızda ölemez misiniz diyor. Yani ölüm korkusuyla savaşa katılmayanlar için. Yatağınızda ölmeyecek misiniz? Onun için burada da Allah size fayda ve zarar verecek olan Allah'tır. Allah'tır. Fayda Allah'tan gelir, zarar da Allah'tan gelir ve Allah yolunda bir davetle karşılaştığınızda arkadaşlar o diğer detaylara bakılmaz. Zaten... Fıkhi açıdan mazur olanlar birazdan sayılacak. Gerçekten bir cihat çağrısı olduğunda katılmama hakkı olanlar var ki onlar bile katılmak isterlerse katılabilirler. Ama katılmama hakları var. Bunun dışında efendim bir de nerede yaşandı? Bu Tebük Savaşı sırasında yaşandı. İşte bahçelerimiz, arazilerimiz, tam hasat mevsimi, hurmalar dalında kalacak diye bazıları katılmadılar arkadaşlar. O hadiseyi de biliyorsunuz. بَلْكَانَ Allahu بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Tam aksi, tam tersine, Allah sizin ne yaptığınızdan haberdardır. Şimdi Cenab-ı arkadaşlar, Semih ismi var, Basir ismi var, Alim ismi var, Habir ismi var, pek çok isimleri var. Habir e, haberdar olmaktan geliyor, istihbarat da bu kökten geliyor. Yani habir arkadaşlar, öğrenmeye ihtiyaçcı olmayan, işitmesi gerekmeyen, görmesi gerekmeyen, en gizli şeylerden bile haberdar olan demek. Yani ancak haber alma yoluyla bilinebilecek şey, istihbarat da o demek ya, haber alma demek. Ancak birisinin sana bildirmesiyle bilebileceğin bir şey. Gözlemleyemezsin, kitaptan okuyamazsın mesela duygular. Mesela niyetler, kişi kendisi söylemedikçe sen onun ne niyetini, ne duygusunu, ne hislerini bilemezsin. İşte Allah'ın habir olması demek senin en gizli düşüncelerinden, en gizli hissiyatından, en kimseye bahsetmediğin niyetlerinden de haberdar olmasıdır, bunu bilmesidir. Arkadaşlar ben zanentum enlen yanqiliba rasul ve mukminun ila ehlihim ebeden. Siz öyle işiniz gücünüz olduğu için değil, tam tersine. bel hep aksine demek biliyorsunuz. Tam tersine siz Allah Resulü'nün ve onun yanındaki müminlerin bu yolculuktan geri dönemeyeceğini zannettiniz. Yani bir avuç insan çıkmışlar, Mekke'ye girecekler, Kureyş onları ne yapar ya? Kureyş onları oraya sokar mı? Ve Mekke'nin etrafında da sadece Kureyş değil, Kureyş'in işbirliği yaptığı diğer müşrik kabileler var. Onlar onu bir yudum su gibi kalacaklar içlerinde yani, efendim bir şeyde boğarlar, evlerine dönemezler diye böyle düşündünüz siz o yüzden katılmadınız diyor. Ve yine velike fi kulubikum ve kalplerinizde bu düşünceyi süslediniz. Bu ne demek? Arkadaşlar dün bir vesileyle söylemiştim. Bakın herkes kendi niyeti ee, ve amacı, tabii niyetle amaç aynı şey zaten, birbirine yakın. Ee, amacı doğrultusunda çalışır ve bulur, arar arkadaşlar. Diyelim, yani örnek vereyim. Şimdi mesela e, sadaka vereceksiniz, vermemek için de sebep bulabilir aklınız. Vermek için de sebep bulabilir. Yani vermek, eğer aklını, gönlünüz vermek istiyorsa aklınız onun sebeplerini bulur. Der ki senin her şeyin var, bak buzdolabı dolu, işte. ben bazen öyle diyorum. Hiçbir şey almasak benim yaştakilerin ölene kadar yetecek kıyafeti var. Ölene kadar yani. Hiçbir şey almasak yeter, çoraplar bile. Eminim yani öyle olduğundan. Efendim dolayısıyla e, her şeyin var. Şimdi verme zamanı Ramazan geldi. Bak işte soğukta insanlar oruç tutuyorlar, çadırlarda teravih kılıyorlar, açlar. E, öyle yardımların arkadaşlar İsrail öyle kontrollü sokuyormuş ki içeriye doyurmayacak kadar. Bir günde bir Müslümanın ne kadar kalori alması gerektiğini giderek açlıktan ölmesi için ne kadar kalori alması gerektiğini hesaplamışlar, onun üstünde yardım hiç kimseye ulaştırmıyorlar yani şimdi bunları bunları bile, biliyoruz dolayısıyla vermek için de aklın gerekçe bulabilir ama mesela vermemek için de bulabilir aklın eğer gönlün vermekten yana değilse aklın der ki işte çocuğun okul taksiti var önümüzdeki sene şuraya gidecek okula işte onun için para ayırman lazım yazın seyahatin var tatilin var onun taksitleri var efendim ne bileyim araba değişecek buzdolabı yenilenecek elektrik süpürgesi eskidi yani herkesin durumuna göre bir sürü gerçekten vermemeyi gerektiren mantıklı, akıllıca, tırnak içinde bunlar, gerekçelerde bulabilir akıl yani. Dolayısıyla arkadaşlar gönlünüz ne istiyor? Siz oradan haber verin. Bunlar da gitmek istemediler, korktular, canlarını düşündüler. Peygamberimiz Müslüman oldukları halde yani peygamberimiz ve sahabesinin kendilerini riske attığını düşündüler. Aynı riske girmek istemediler ve o nedenle de gitmediler. Ve zannetum zannesev, siz kötü bir e, düşünce beslediniz kendi iç dünyanızda. Efendim, bunu anlayıp pulladınız. E, ve kuntum kavmen buğra, siz düşkün bir topluluksunuz diyor. Düşkün, yani asil bir davranış değil bu. Birisi senden yardım istediğinde düşünülmez Böyle kılı kırk yaran hesaplar yapılmaz. Yardıma muhtaç olan birini gördüğünde. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi. Her kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse, ve men lem yu'min billahi ve rasulihi, f'inn'a agtadna Bakın şunu demiyor Cenab-ı Hak. İman etmezse. Ben ona dünyada yapacağımı bilirim. Onu öyle sürüm sürüm süründüreceğim ki, öyle efendim başına işler gelecek ki dünyada. Ne hastalıklar, ne kötülük. Hiç dünyayla ilgili bir tehdit yok arkadaşlar. Dünyayla ilgili. Çok ilginçtir bu. Hep söylüyorum, ahireti formülde bir yere yerleştirmezseniz Allah'ın takdirini, gücünü, kaderi hiçbir şekilde anlayamazsınız. Ahiret bizim son durağımızdır. Ak koyun, kara koyun orada belli olacak arkadaşlar. وَمَنْ لَمْ billahi بِاللّٰهِ rasuli. Kim Allah'a ve Resuline iman etmezse فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَع۪يرًا Biz kafirlere çılgın bir ateş hazırladık diyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hep aynı örneği veriyorum kusura bakmayın. Çok benim hoşuma gidiyor o örnek. Şimdi eski terbiyede, şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi eski terbiyeden eser kalmadı arkadaşlar. Gözümüzü kapattık biz yaşlılar öyle dolaşıyoruz. Eski terbiyede bir misafirliğe gittiğinizde çocuk orada azarlanmaz. Yani gitmeden tembihinizi yaparsınız, ne söyleyecekseniz. Orada bir huysuzluk, bir şey yaparsa, yanlış bir şey yaparsa orada terbiye edilmez. Çünkü o onu hem ev sahibini üzer, hem o ortamı bozarsın, hem de çocuğun haysiyetini, izzetini, şerefini zedelersin, yani arsız edersin. Böyle olmayacağı için anne ne düşünür arkadaşlar? Çocuk şımarıyor, ne söylemişse tersini yapıyor mesela, azıyor falan. Anne ne diyor içinden? Biz biraz sonra eve gideceğiz diyor, değil mi? İşte arkadaşlar Cenab-ı Hak da diyor ki, siz geleceksiniz benim yanıma diyor. Üstelik zaman bizim için lineerdir. Yani düz bir çizgide devam eder. Yani ben misafirliğe gittim, eve oradan erkenden kalksam bile eve gitmeme bir saat var en az. Allah için öyle değil ki arkadaşlar. Sen şu anda küfrediyorsun, biraz sonra onun yanındasın. Yani ama sana 50-60 yıl var gibi geliyor daha. Yani bizim hayatımızın uzunluğu Cenab-ı Hak için hiçbir şey. Çünkü o zamanın dışında. Sen biraz sonra buraya geleceksin diyor Allah Teala. Velillahi mulkus semavativel art. Gök öyle bahçe'den hurmam kaldı, dalında ayvam kaldı. İşte evde işim yarım kaldı. Ee, süpürge'nin taksidi var vesaire. Velillahi mulkus semavativel art. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir arkadaşlar. Ya'furul limen yasha ve yuadzubu men yasha. Dilediğine, dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Ama biliyorsunuz Allah'ın dilemesi rastgele değildir. Yani şu insanları kapatalım gözümüzü, şuradakiler azap edilsin, buradakiler bağışlansın değil. Yani bizim kespimizle hak etmemizle ama sonuçta son kararı verecek olan da Cenab-ı Hak'tır. Yani arkadaşlar onu da söyleyeyim, biz Allah'ın affına sığınmalıyız her zaman. Bir insan hayatında hiçbir iyilik yapmasa da Allah isterse onu affeder. Çok iyilik yapsa da biz hepimiz onu iyi bilsek de, bir şeyi yanlıştır, bir niyeti, ya rüya yapıyordur ya başka bir gizli amacı vardır. Cenab-ı Hak onun hiçbir iyiliğini kabul etmeyebilir. Yani hakkımızda son kararı verecek olan gene de Allah Teala'dır. Ama Allah Teala bu kararı neye bağlamıştır? Bizim amelimize, niyet de bir ameldir, bunu unutmayın. Yani kalbin amelleri diyor ya Gazali. riyada da bir ameldir, ihlas da bir ameldir, takva da bir ameldir. Allah korkusu, haşyet, huşu bunların hepsi bir ameldir. İşte Allah Teala bunlara bakar. Velillahi mulkussemavati ven art. yuhfiru limen yasha ve yuadhibu man yasha. Ama وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا Rahim'a İşte bu ayetlerin böyle bitmesine bayılıyorum ben yani. Nasıl şükretsek bunlara. Mesela burayı Cenab-ı azabı çok şiddetlidir diyerek de bitirebilirdi. Yani dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Ama Allah nasıldır? Gafur ve rahimdir. Her suçu bağışlayan, her suçu. Gafur, günahın çeşidine bakmaksızın bağışlayan demek. İsterse. Ve rahim merhamet eden. Ama rahim Rahman'dan farklı olarak nedir? Allah'ın kendisine verdiği imkanları, yaratılışta verdiği lütufları Allah yolunda kullananlara yap yapacağı merhamettir. Seyekûlül <gülüyor> ne? O geri kalanlar diyecekler ki, o ay yukarıda zikrolunan geri kalanlar diyecekler ki, Arkadaşlar, İden talaktum ila maganime leta'khuhuha. Yani se يقولu'daki se gelecek bildiriyor. Yani gelecekte öyle bir zaman gelecek ki bu şimdi seninle gelmeyenler var ya onlar o zaman o zaman hangi zaman peki? izen talaktum ila maganime leta'khuhuha. Çok ganimetler kazandığınız zaman yani gelecekte de öyle savaşlar, öyle mücadeleler olacak ki bunlar kolay mücadeleler olacak. Çok riskli olmayacak. Şeyi çok olacak. Ganimeti çok olacak. İşte o zaman onlar diyecekler ki ve runa Bizi bırakın biz de size tabi olalım. Yani niye bizi çağırmıyorsunuz diyecekler. Arkadaşlar, ama çok ilginçtir bu. Burası önemli. Bu aslında bizim günlük hayatımızda da bize mesaj veriyor da inşallah siz benim gibi kafasını yüz kere vurmadan akıllanmayanlardan değilsinizdir. Bir kere. Bir kere vurunca akıllananlardan olmamız lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? Mümin bir delikten iki kere sokulmaz diyor. Yani birinden bir şey istedim. Mesela herhangi bir konuda yardım istedim. Duymazlıktan geldi. Bahane uydurdu. Bir şey yaptı yani. Bir gevşeklik gösterdi. Bir daha, daha büyük bir yardım var veya daha güzel bir iş var yani ona söylemeyeceksin. Çünkü o zor, daha böyle o kadar cazip değilken, mesela diyelim adı geçmiyor falan, o kadar cazip değilken uzak durduysa, daha kolay ve daha ona hoş gelende de onu arana bir daha almayacaksın. Arkadaşlar. Nasıl yapacağız biz bu işlere? Yani e, hainliği de unutmayacaksın, sadakatı da unutmayacaksın. Sadakız. Kimler sadık, kimler hain, kimler neme lazımcı? Yani bileceksin. Şimdi burada bileceksin deyince yanlış anlaşılmaya müsait bir konu bu. Biz hiç kimseyi arkadaşlar etiketlemeyiz. Yani mesela birisine bu hain boş ver ona söylemeyelim bilmem ne falan demeyiz ama biliriz bu çok önemli kimseye münafık diyemeyiz kimsenin iç dünyasıyla ilgili bir de şu var en azından iki üç kere bir şans verin yani birine bir defasında yapmadı belki bir defasında yapacak. Belki başka sefer yapacak. Ama yani her seferinde böyle kıyın kıyın uzaklaşıyorsa, Tevbe suresine gelecek o münafıkların hali arkadaşlar, önündekini siper alıp uzaklaşır başına iş düştüğü zaman. Elini taşın altına koymaz arkadaşlar. Ortada bir sorumluluk varsa, yapılacak bir iş varsa oradan yavaş yavaş uzaklaşır böyle. Sessizce çekilir. Ama ne zaman gezme, tozma, yeme, içme, güzel böyle eğlenme falan varsa o zaman koşar. Gelmek ister. Her grubun en iyisi olmak ister. Popüleri ol olmak ister. Bu bu insanları bileceğiz yani. Ve e, diyeceksiniz ki mesela büyük bir iş var. Niye hani istemeyelim? Herkesin bir şeyi dokunsun. Arkadaşlar samimi olanların e, nasıl diyeyim katıldığı iş daha muvaffak olur. Sayı önemli değildir. iflas önemlidir. Takva önemlidir, kalite önemlidir. Ama bu işte ben çok bu konuda yanıldığım için daha fazla örnek veremiyorum ne yazık ki. Biz size katılalım diyecekler efendim. Bir bakayım ayetin metnine. çünkü hepsini almamış. Ve bu nanelte bir akum yürüdüne en kelam Allah. Allah halbuki onlar için ne demişti? Onları bir daha almayın aranıza demişti. Böyle katıl, bizi de alın diyerek Allah'ın bu sözünü değiştirmek isterler. Onlar bu şimdi gelmedilerse bir daha gelmeyecekler dedi Allah. E bir dahaki seferde baktılar işin ucunda menfaat var. Katılmak istiyorlar. Bu katılmak istemeleri hem çirkin hem de Allah'ın sözünü boşa çıkarma gayreti. Gull deki ki siz asla bize tabi olamayacaksınız. Geçti o. Yani siz çağrıldığınızda yoktunuz. Ne diyelim biz buna arkadaşlar? Başımız sıkışıkken dara düştüğünde yoksan bir nimet paylaşılacağı zamanda yoksun. كَذَٓا لِكُمْ قَالَ اللّٰهُ Allah sizin için önceden böyle buyurdu. Böyle buyurdu. فَسَيَقُولُ onlar diyecekler ki bakın şimdi arkadaşlar bel tahsudune siz bize haset ediyorsunuz onun için bizi almıyorsunuz yani bizi çekemiyorsunuz bize de bir iyilik dokunmasını istemiyorsunuz onun için bizi aranıza almıyorsunuz diyecekler belkanu la yefkahune illa qalila tam tersi bunlar laftan anlamayan bir topluluktur Lafta da anlamayan bir topluluktur. Elmalı diyor ki ganimet denince gelmek isterler de ganimetle, ganimete ne ile ne hak ile erilir. Peygambere karşı nasıl idareyi kelam edilir bilmezler. Cehaletle bir de peygamberimizi haset etmekle suçlarlar. Bir de yani hani demişler ya öyle bir özür dile ki mazeretin kabahatinden büyük olsun. Biliyor musunuz onu? Yani güya şimdi burada o gelmek, ne kadar çok gelmek istediklerini anlatıyorlar. Siz bizi çekemiyorsunuz da ondan istemiyorsunuz deyip güya mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Kime söylüyorlar bunu? Peygamberimize. Yani peygamberimize haset sıfatını yakıştırıyorlar. Güya çok istekli olduklarını anlatırken. Ne diyorlar peygamberimize? Sen bizi çekemiyorsun da. O yüzden bizi almak istemiyorsun diyorlar. Yani Peygamberimizi güya kendilerini de kabul etsin diye teşvik etmek için ona bir de taşa haset yakıştırıyorlar arkadaşlar. 15. ayet bu şekilde. Ullil muhallefi ne min o e, e, Arap'tan yani bedevilerden geri kalanlar senin çağrına katılmayanlara de ki: Setudu aune ila qawmin. Siz bir kavme çağrılacaksınız. Şimdi bu kavmin nekra gelmesi, müfessirleri çok e, düşündürmüş, tahminlerde bulunmuşlar. Çoğunlukla Fars ve Rum demişler. Nasıl bir kavim? Uli sin Çok şiddetli, çok kuvvetli, savaşçı bir kavme siz davet edileceksiniz gelecekte. O zaman gelin diyorlar. Yani peygamberimize diyor ki, sen onlara de ki, şimdi gelmeyeceksiniz. Çünkü o Fethi Mübin Hudeybiye'ye katılanlar içindi. Onların mükafatıydı. Onlar orada ölümlerine biat ettiler. Onlara ödül olarak Cenab-ı Hak Hayber'i nasip etti. Siz buraya katılmayacaksınız ama siz gelecekte bir savaşa çağrılacaksınız. O savaş nasıl bir savaş ama? çok sıkı savaşçılarla yapılan çok eğitimli ordular çok kuvvetli ordularla yapılacak olan bir savaş olacak. Tukatilunhum el-muslimun. <ev> ya sizinle böyle göz göğüs göze çarpışırlar yahut teslim olurlar müslüman olurlar Fein in o. Eğer o zaman itaat ederseniz yutikumullahu ecran hasena. Allah size güzel bir mükafat verecek. Yani demek ki bu bir kere yanılmış, hata yapmış olana da başka zaman gene zorlu bir sınavda bir şans daha vermek gerektiğini anlıyoruz. Efendim. Ve intetevellev, eğer o zamanda yüz çevirirseniz, kema tevelleytum min kablu, önceden yüz çevirdiğiniz gibi, yu'azvibikum azaben elima, size çok acıklı bir azapla, azam ederiz. Şimdi bu mazeret uyduranların durumu bu şekilde açıklandıktan sonra arkadaşlar 16, 17. ayette leyse alal ama haracu, ama'ya bir güçlük yok. Yani ama olan savaşa katılmayabilir. Özürlüdür. Völe alal araci haracu, aksayan ayağı aksayana da bir güçlük yok. O da özürlüdür. Ve gerçekten bir hastalığı olan hasta olana da bir güçlük yoktur. Bunların savaşa katılması gerekmez. وَمَنْ يُبَعِ ve وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ Altından ırmaklar akan cennetlere Allah'ını sokacak. وَمَنْ yetevelle Kim yüz çevirirse يُعَذِّبْهُ عَذَابًا elima Onu da çok acıklı bir azapla azap edecek ona da allah Teala. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ee, hiçbir kavme ihtiyacı yoktur. Hiçbir millete ihtiyacı yoktur. Bunu nerede söylüyor Elmalı? Ee, geçtik oraları. Maide suresinde. Maide suresinde sizden her kim dininden dönerse diye bir ayet var. 54. ayet miydi? Numarasına lütfen kontrol edin. Ee, efendim o ayette sizden her kim dininden dönerse Allah öyle bir kavim getirir ki diye o kalmin niteliklerini sayıyor uzun uzun. Hamdi Hamdiyazır Merhum o ayetin tefsirinde diyor ki Allah diyor bu dinin bu tefsiri ne zaman yazdığını da hatırlayın yalnız. Ne zaman yazdı? Cumhuriyetin ilk yıllarında arkadaşlar. Diyor ki Allah bu dinin bayraktarlığını önce Araplara verdi. Araplar dejenere oldular, ihmal ettiler, işte kaybettiler bayraktarlığı. Onlardan aldı, Türklere verdi. Şimdi Türkler diyor ki, biz bu bayraktarlığı yapmayacağız. Allah'ın bir millete ihtiyacı yoktur. Böyle demekte de ısrar ederse Türkler onlardan alır, başka bir millete verir ona göre arkadaşlar, yani siz dinden, Allah korusun siz demeyeyim yani, muhayyel birileri. Birisi dinden uzaklaştığında Allah karalar bağlamaz, aşağı. Kendi bilir, kendi bilir. Allah'ın şanından, gücünden, kuvvetinden hiçbir şey eksilmez. Bütün yeryüzü Allah'ı inkar etse Allah'ın gücünden hiçbir şey eksilmez. Bunu ne zaman göreceğiz ama arkadaşlar? Allah'ın huzuruna vardığımız zaman göreceğiz. Yani yine o hangi surede geliriz? Cenab-ı Hak diyor ki bazı insanlar Allah'a kenardan kenardan ibadet eder diyor ve minnallasi menya budullahi ala harf. Kenardan ibadet ederler. Eğer işleri yolunda giderse, yani namaz kılıyor, işte umreye gidiyor, ne bileyim kapandı vesaire ve işleri de yolunda gidiyor, devam eder. Ama işler yolunda gitmezse, bu kadar da namaz kılıyorum, hiçbir işim yolunda gitmedi der, bırakır. Bunlar işte Allah'a pazarlıkla yani işi yolunda giderse kısmeti açılırsa rızkı bollaşırsa her şey yolundaysa Allah'a ibadet edenler. Şimdi onları düşünün arkadaşlar. Mekke'de ilk Müslüman olanlara olanlar kendilerine ne vaat edildi de Müslüman oldular arkadaşlar? Kendilerine ne vaat edildi? Servet mi, şöhret mi, makam mı? Yani ne? Her şeylerini kaybettiler arkadaşlar. Hicret demek, hayatını sıfırlamak demek. Her şeylerini kaybettiler. Asla tereddüt etmediler. Yani Allah'ın bize mi ihtiyacı var? Niye biz böyle devamlı aşağı gidiyoruz? Niye demediler. Bir defa benim okuduğum, belki te tekrarı vardır ama ben bir defa okudum. Bir defa Peygamberimize Habab bin Eret geliyor, sırtını açıyor. Arkadaşlar köleymiş Habbab bin Nere demirci ustasıymış. Efendisi sönmek üzere olan ateşin üzerine yatırarak ezi işkence edermiş. Dinden dönsün diye sırtındaki o a, sular akan yaralarını açıyor. Ya Resulallah diyor. Ben diyor Müslüman olduğum için diyor böyle eziyet ediliyor bize. Bana diyor Allah bize ne zaman yardım edecek diyor. E, Peygamber Efendimiz arkadaşlar yüzü bozuluyor öfkeleniyor ve diyor ki sizden öncekilerin etleri demir taraklarla kemiklerinden ayrılırdı da böyle söylemezlerdi diyor. Böyle söylemezlerdi diyor. Onun için böyle sadece işler yolundayken değil. Bazı bazıların arkadaşlar bu vaazın nasihatin son kısmı olsun. 16. 17. ayette bitirmiş oluyoruz. Ee, bazılarına Allah Teala Sadece ahirette verir, dünyada hiçbir şey vermez. Bazılarına sadece dünyada verir, ahirette hiçbir şey vermez. Bazılarına ne dünyada verir, ne ahirette. Kafir, kafirlerin fakirleri. Bazılarına da hem dünyada verir hem ahirette. Siz şimdi bazılarına sadece ahirette verir dedim. Hemen böyle el açanlar oldu. Hayır, yanlış arkadaşlar. Biz Allah Teala'dan hem dünyada vermesini hem ahirette vermesini istiyoruz. Ama dünyada vermedi diyelim razıyız. Vermedi razıyız. Kimine Eş vermez, kimine iş vermez, kimine evlat vermez, kimine geçim vermez, kimine huzur vermez, kimine sağlık vermez. Bu dünyada bizi bir şeyle Cenab-ı Hak imtihan eder. İnsanlar içinde imtihanı en şiddetli olan peygamberlerdir. Sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler. Ya bazıları da vardır ki allah Teala onlara ne verecekse bu dünyada vermiştir. Ahirete hiçbir şey bırakmamıştır. Onun için onlar dünyada süper yaşayabilirler arkadaşlar. Ee, hedefinizin ne olduğuna bağlı. Cenab-ı Hak kendi yolundan şaşırtmasın. Bize daima kendi yolunu hatırlatan dostlar nasip etsin. Efendim kendi kelamına, Resulünün sürecine, Cünnetine, içtenlikle tabi olanlardan eylesin cümlemizi. Allah'a emanet olun. Bugün biraz geç kaldık. Hem okuma uzundu hem başlama gecikti. Böyle biraz hızlıca çıkalım. Namaza gelenleri küstürmeyelim arkadaşlar. Bir şey, perşembe günleri yok. Yarın ben ekstra çalışacağım. Siz dinlenin. Efendim. Perşembe günleri yok. Onun dışında cumartesi, pazar var. İnşallah görüşmek